Gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiğitim çiçekler açar yanında vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiçekler açar yanında cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek karadan aydınlık cümle şehitlerin omuzlarında bir bir sabah gelecek kardanaydın aydınlık Gökten yağmur yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar çiçekler Gökten yağmur yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar çiçekler Ardından bitmeyen mutlu gerçekler Bir sabah gelecek karda aydınlık ardından dinmeyen mutsu gerçekler bir sabah gelecek kardan aydınlık bir sabah gelecek kardan aydınlık